Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Sizin peygamberiniz kim? Muhammed bin Abdullah Muhammed bin Abdullah mı? Heh, yaklaş yanıma Eğer imkanım olsaydı Senin peygamberinin yanına gider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 Amin. Amin. Kim bilir daha tanıdıklarımızdan kimleri kaybettik. 112. bölüm. Peygamber Efendimiz tarafından Habeş Kralı Necashi'ye elçi olarak gönderilen Amr bin Ümeyye, Habeşistan topraklarında Cafer bin Ebi Talip'le buluşmuş ve onunla koyu bir sohbete dalmıştı. Hazreti Cafer, Musab bin Umeyr'in durumunu çok merak ediyordu. Gel Amr, buyur. Şöyle otur. Şu su serindir. İçte şifa olsun. Hamd olsun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Musab'ı sormuştun. Evet, çok severim onu. Musab, herkesin yardımına koşan iyi yürekli bir gençtir. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Habeş diyarına geldik. Yolculuk esnasında bize çok faydası oldu. Allah razı olsun. Musab neden dönmüştü peki? Buraya geldikten kısa bir süre sonra Mekke'de işlerin düzeldiğine dair bir haber aldık. Denilenlere göre Kureyş Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmişti. Bizim için büyük bir olaydı bu. Sevinçle yurdumuza döndük. Meğer söylentiler yalanmış. Bizim aramızdan güç yitirdiklerini hapsettiler. Canımızı zor kurtardık. Gerisin geriye Habeşistan'a döndük. Tabii Musa orada kaldı. Anlıyorum. Zor günler geçirmişsiniz. Evet. Hamdolsun şimdi o zorluklar mazide kaldı. Artık peygamberimize kavuşacağız. İnşallah, inşallah. Sizin buraya hicretinizden bir müddet sonra... ...müşrikler Müslümanlar üzerindeki baskılarını iyice arttırmış. Hatta hepsini bir mahallede toplayıp... ...aylarca abluk altında tutmuşlar. Artık burada yaşama ümidi kalmayan peygamberimiz civar şehirlere gidip oradaki insanlarla görüşmüş ama olumlu bir sonuç alamamış. Nihayet Yesrib’ten gelen bir grup Müslüman olmuş. Sonra şehirlerinin güvenli olduğunu ve Mekkeli Müslümanların Yesrib'e gelebileceklerini söylemişler. Onlar bu sözü verince Peygamberimiz de Musab'ı yeni Müslüman olanlara İslam anlatması için Yesrib'e göndermiş. Bu işi ondan daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Konuştuğunda sözlerin en güzelini seçer tane tane konuşur. İyi bir atiptir. Evet Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare ile beraber tek tek herkesle konuşmuş İslam'ı anlatmışlar Onu görenler üslubundan ve söylediklerinden çok etkilendiklerini anlatıyorlar Öyledir kardeşim Dedim ya o konuşmaya başlayınca zevkle dinlersin Onun sayesinde Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmamış Medinelilerin ilk öğretmeniydi o Onlar da onu çok severlerdi Dur bir dakika Severlerdi mi dedim? Neden öyle konuşuyorsun? Evet Yoksa Bugün sana pek iyi haberler veremiyorum Musab Uhud da şehit olmuş Ah Ah kardeşim Ah İnna lillahi ve inna ile yeri acıyor biliyor musun? Evet Otuzlu yaşlarındaymış henüz Peygamberimiz onu defnederken çok ağlamış Uhud peygamberimizin yaşadığı en zor günlerden biriydi Yetmiş arkadaşını kaybetmiş Düşünsene Ben bu savaşın ardından Müslüman oldum ama Onunla ilgili çok şey dinledim Çok üzgünüm çok Onun gibi birinin şehadeti Müslümanlar için büyük kayıp Kime yanacağımı bilmiyorum Amcam Hamza'ya mı Dostum Musab'a mı Diğer kardeşlerimi mi Seni çok üzdüm kusura bakma Senden duymasam da gidince öğrenecektim Allah onları cennetinde ağırlasın Biz kalanlara da sabır versin Bizi de onların mertebesine erdirsin Amin Hayber Yahudilerin son kalesiydi Medine'nin kuzeyinde yedi muhkem kaleden oluşan bu şehir Topraklarının verimliliğiyle meşhurdu Aynı zamanda önemli bir ticaret merkeziydi Medine'den sürülen Yahudiler buraya sığınmıştı Kurayza oğullarının başına gelenler, Hayber Yahudilerini harekete geçirmiş Müslümanların aleyhinde ittifak kurma çalışmalarına başlamışlardı. Nadir oğulları, Kaynuk oğulları ve Kurayza oğulları, kardeşlerimiz birer birer yurtlarında sürüldü. Bu işe bir dur diyen olmazsa ne olacak dersiniz? Ha? Sıra kimde? Bizde tabii. Muhammed'in gücü kırılmalı. Haklısın. Ama onun üzerine tek başımıza yürüyemeyiz Adamları ona ölümüne sadık Tek başımıza yürümeyeceğiz Gatafan, Fezare ve Süleymoğulları da yanımızda olacak ha, Bu iyi haber Gatafan'ın Muhammed'i devirmek için kaçıncı girişimi bilmiyorum Fezare de öyle Önce Kureyş'le anlaştılar olmadı Sonra kendileri saldırıda bulundular yine olmadı Bu işi azmettiler Önünde sonunda istediklerini elde edeceklerdir. O yüzden onları ikna etmem zor olmadı. Uyayna mala düşkün bir adam bilirsin. Ona Hayber'in hurmalarından bir kısmını vermeyi teklif ettim, kabul etti. Ha, hiç şaşırmadım. Onun kadar dünyaya düşkün bir adam görmedim. Mal karşılığında satamayacağı şey yok. Bu da bizim işimize geliyor ya. Bu yolla ona istediğimizi yaptırabiliriz. Hı. Diğerlerini nasıl ikna ettin peki? Onlar da dünden razı zaten. Askeri kuvvetin büyük bir kısmını gatafan oluşturacak. Biz de varız. Onlar da seve seve dahil oluyorlar buna. Çok güzel. Muhammed karşısında hiç ciddi bir düşman görmedi. Bu sefer Tanrı'nın gazabından kurtulamayacak. Başından beri konuşmalarınızı dinliyorum. Hata ediyorsunuz. Neden? Neden? E bu adam sıradan biri değil. Kutsal kitabımızda neler yazdığını hatırlayın. Bu konuyu konuşmuştuk. Yeni başa döneceğiz. Muhammed bize ilk mektubunu yazdığında da aynı şeyleri söylemişti. Yesrib'in yeni sakinlerinden bize bir mektup var. Mekke'den gelen şu Araptan mı? Evet. Hı. Oku bakalım ne diyormuş? Okuyorum, dinleyin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Allah'ın Resulü, Musa'nın dostu ve kardeşi olan ve Musa'nın getirdiği her şeyi tasdik eden Muhammed'den bir mektuptur. Ey Tevrat'a tabi olup, onun etrafında toplanan insanlar, dikkat edip biliniz ki, gerçekte Allah'ın size benim aracılığımla söylediği şu sözleri, sizler kendi kitabınızda bulmaktasınız. Allah aşkına, size vahyolunan şey aşkına, Baba ve dedelerinizi Firavun'un elinden kurtaran yüce varlık aşkına bana söyleyin. Allah'ın size vahyettiği kitapta Muhammed'e iman etmeye mecbur olup olmadığınız kayıtlı değil midir? Böyle değilse bana haber verin. Eğer gelecek son peygamberle ilgili bir bilgi bulunmuyorsa sizi bu dine girmek için zorlayacak değilim. Gerçekten yanlış ve doğru yol birbirinden ayrılmıştır. Sizi doğru yola davet ediyorum. <gülüyor> Kendisini peygamber zanneden biri daha <gülüyor> Bu mektubu yazanı hafife almayın Ne diyorsun haham efendi? Burada sarf edilen cümleler sıradan cümleler değil Peygamberlik iddiasında bulunan bir zavallı böyle hikmetli sözler sarf edemez Yani? O beklenen son peygamber olabilir O bir Arap İsrail oğullarından olmayan birinin peygamber olabileceğini nasıl düşünürsün? Hepimizin atası İbrahim değil mi? Araplar İsmail'in soyundan geliyor. Bizse İshak'ın soyundan. Aramızdaki fark ne? <gülüyor> Biz Tanrı'nın sevgili oğullarıyız. Bu zamana kadar tüm peygamberler bizim soyumuzdan geldi. Sonuncusu neden onlardan olsun? Tanrı kibri yasaklamıştır. Bunu unutmayın. Sen din bilginisin. İsrail oğullarının ...diğer insanlardan üstün olmadıklarını mı söylüyorsun? İsrailoğullarına Allah'ın pek çok nimet verdiğini biliyoruz. Bunu kimse inkar edemez. Ama bundan dolayı ona şükretmeliyiz. Kendimizi üstün görmek ne haddimize? Peygamber göndermek Allah'ın işidir. Kimi seçeceğine siz karar veremezsiniz. Biz karar vermiyoruz ki... ...tabii ki onun işine karışamayız. Şimdiye kadar olanlardan bahsediyoruz... İshak, Yakup, Yusuf, Zekeriya ve Musa hep İsrail oğullarındandı. Evet ama onlardan bazılarını öldürenler de yine İsrail oğullarındandı. Dur fazla ileri gitme Sana olan saygımızı kaybetmeyelim Doğru olan şeyleri duymak sizi neden rahatsız ediyor? Çünkü sen daha mensup olduğun ırkın önemini anlayamamışsın Bak sana ne diyeceğim Bu söylediklerini sadece biz duymuş olalım Başkalarının kulağına gitmesin Yoksa kimse seni adam yerine koymaz bundan sonra. Siz ne derseniz deyin Allah dilediğini yapacaktır. Bu adamda bahsedilen son peygamberse onun önünde kimse duramaz. Ne kendi kabilesi ne de bir başkası. Aklınızı kullanırsanız kazançlı çıkarsınız. Siz kitap ehlisiniz. Allah sizi seçmiş ve alemlere üstün kılmıştır ama... Onun kitabındaki hakikatleri... ...kulak ardı ederseniz... ...hiçbir kıymetiniz kalmaz. Gel sen dizi dinle. Bu söylediklerini halkın arasında da söylersen... ...sonun o peygamberlere benzer. Seni yaşatmazlar. Bu konuşma bitmiştir. Fazla söze gerek yok. Aynı şeyler yine konuşmayalım. Başımıza geleceğin en kötüsü yaşanmadan... Önlem almamız lazım. Bütün Yahudi kabileleri birer birer silinip gidiyor bu topraklardan. Biz son kaleyiz. Elimizden geleni yapıp bu beladan kurtulmalıyız. İsrailoğulları başkasının egemenliğinde yaşayamaz. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Bu işin sonunda hem bu dünyada hem de öteki dünyada rezil olmak var. Ben sizi onun için uyarıyorum. Bu yayına Bin hısın geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim. Gelsin içeri. Söylediklerimizi unutma. Sakın başkalarının yanında böyle mevzullar açma tamam mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyordunuz? Ben gelince bir sessizlik oldu. Ne yapacağız canım? Köle senin geleceğini söyleyince seni karşılamak için sustuk. Siz de Kureyş gibi arkamdan iş çevirmeye kalkarsanız... Ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getiririm. Uyey ne? Senin için ahmak herifin teki diyorlar da inanmıyordum. Ama hakları varmış. Neden arkandan iş çevirelim? Onu bunu bilmem. Ayağınızı denk kalın Neyse neyse. Buraya kavga etmeye gelmedin ya. Anlaşmamız üzerine konuşacaktık. Evet. Şartları bir daha gözden geçirelim diye geldim. Söyle bakalım ne istiyorsun? Hayber'in bir yıllık hurma hasadını. Ne? Daha neler? Siz bilirsiniz Gatafan'a teklif ettiğiniz miktarı öğrendim Ben de bundan aşağısına size yardımcı olmam Yapma Bu kadar ürün veremeyeceğimizi biliyorsun O zaman sizin yastık altlarınızda sakladığınız altınlardan bir külçe verin Anlaşalım Ne altını? Ya hadi ama Sizin ne kirli çık olduğunuzu bilmiyor muyuz? Pis herif Olup biten her şeyi öğrenmiş Altınları nereden duydu acaba? Sakin olun. Orta bir yol buluruz. Telaş etmeye gerek yok. Hem sizi hem de bizi memnun edecek bir çözüm bulalım. Ha şöyle. Yola gelin. Şimdi oturup konuşabiliriz. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.